Merhaba, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Saiteli Kökner, yanımda Cenk Tereli ve kalabalık bir konuk grubuyla Hadi sağ e Beton Art dergiden bahsedeceğiz. Banu Binat, Zekiye Nazlı, Nesli Aşık ve Burak Altınışık yanımızda. Hı hı. E Beton Art Dergi'nin e son sayılarındaki değişimden bahsedeceğiz. ...hepsine hoş geldin diyoruz tabii ki. Hoş bulduk. <gülme> <gülme> <gülme> <gülme> Metrekareye düşen insan sayısını <gülme> Ve ben bugün ayaktayım. <gülme> <gülme> Sevgili evinleyenler. <gülme> Yer kalmadı. Evet Banu'ya ilk sözü verelim. Banu, tamam. e, Betonart Dergi'den bahseder misin? Bir kısaca... De... Şimdi değişime girmeden önce... Betonart dergisinin Dergi'nin ilk... Hani ...nasıl kuruldu ve bugüne nasıl geldi... ...kısaca, çok kısaca bahsedeyim. E, 2004 yılında... E, İlk sayımız çıktı. E, Beton Art Dergisi'nin sahibi Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği. E, 99 depreminden sonra zaten bu birlik betonla ilgili e, çok ciddi bir çalışma yaptı. E, mimarların betonu doğru kullanması ve toplumdaki e, betonlaşma kavramının e, kötü anlamda kullanılmasına karşı geliştirdiği bir şey. Beton'un alternatif kullanımlarını ve mimarların tasarımlarına betonu sokması için iyi örnekleri göstermek üzere bu dergi çıkarıldı. İşin odağına betonu alan bir mimarlık dergisi ve 2004'ten günümüze de düzenli olarak yayınlandı. Bu seneye geldiğimizde artık Beton Art'ın değişmesi gerektiğini düşündük. Çünkü dijital çağdayız ve her şey çok hızlı değişiyor. Her şey hızlı değişirken beton artında bu değişimden payını alması gerektiğini düşündük. Ve açıkçası bilimsel bir çalışma bile yaptık. işte anketler, SWOT analizleri... <gülüyor> ve e, gerçekten ve... Ben çok so seviyorum o kelimeyi. <gülüyor> Suat. <gülüyor> yani böyle çok vah wow, bir şey. <gülüyor> Türkçe'si güzel anlıyor. Şey, gibi konuştu. Evet aynen öyle. Böyle <gülüyor> net bir tanıtım <gülüyor> şeyinde gidermiş. Şey. Peki ben <gülüyor> şey soracağım. Yani değişmeden önceki halinde peki o yönetimsel şey nasıldı yani? Yani konu nasıl kurgulanıyor? Editörel yapısı nasıldı? Falan gibi şeylerden e, aslında bahsetmek aslında belki yolu Aslında kurulduğundan olurdu günümüze Farkandı. kadar e, derginin... E, ee, nasıl diyeyim, yayın kurulu editörleri ve dergiyi yayınlayanlar hep aynı ekip oldu. Hı hı. Ee, dolayısıyla aslında e, editör olarak dışarıdan pek çok katılım oldu. Ee, fakat e, esas çekirdek beyin hep böyle çok kısıtlı kaldı. Biz bu yüzden ilk olarak yayın kurulunu değiştirdik. Hı hı. Aktif olarak çalışacak, ee, tırnak içinde genç diyebileceğim hı hı. Ee, bir ekip kurduk. Öncelikle de derginin bütün vizyonunu bu ekiple birlikte değiştirdik. Yani burada iki üç kişinin yani dergiyi biz çıkarıyoruz ama ya da teçemebe sahibi ama kimse tek başına böyle olsun demedi. O yayın kurulunda çıkan karar doğrultusunda değiştik. Neler değişiyor? Yani ne, Bir de ne gerek vardı? kısmını. Evet. E, açalım ya biraz. <gülüyor> yani, yani kimse dergi okuyor Nasıl mu? Yani şey. işte. onlara. Bir de hani e, her şaka bir yana bu Beton Art derginin 3 e, ayda bir yayınlanan ama Hı -hı. böyle hani ne denir? Bekler beklerim ben hani yayınlansın. Çünkü yazı, yazıları çok ilginçtir. Evet. Hani ve diğer mimarlık yayınlarının arasında yeri var. Hani bir yer edindi. Evet. Hani bir de hazır. zaten herhalde yani o anlamda bakmak ve oradan yaklaşmak evet. lazım. Yani bu kadar çok yayın varken arada ...kendini bir de farklı periyotlarda konumlandırmış olan bu yayın hani diğerlerinden nasıl farklı şu... ...o farklı halini şimdi yeniden nasıl dönüştürüyor, Yani çalışan bir tarafı da vardı yani tabii, o tabii. zaman ne, nedir değişen? Tabii. Gibi. Aslında Bunları... şöyle bizim araştırmalarımızda hani dergiyi gerçekten akademisyenler çok iyi takip ediyor. Oran hep aynı o ama <gülüyor> <gülüyor> öğrencilerde ciddi bir kayıp var ve... E... Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği de e, biz de öğrencileri çok önemsiyoruz. E, ve hani onların izlemesi bizim için en önemli kriterdi. Dolayısıyla onları da kapsayacak bir değişime e, gitmeye karar verdik. Aslında en büyük çıkış noktası e, düşen bu öğrenci kitlesini de tekrar e, katmak ve hani kaybolan dergi okuma alışkanlığını tekrar kazandırabilmek. Peki nasıl? <gülüyor> <söyledim>. <gülüyor> ya onun için gerçekten Sorarım hani dedim. çok çok zor geldi bu <gülüyor> ee, Şimdi çok hızlıca ben özetleyeyim. Ondan sonra hani herkes ilgili olduğu konuyla daha derin anlatacaktır. Birincisi üç ayda bir çıkıyor. Sayıt dediği gibi hani belki onun da bir beklenti var ama aslında bir rutine giriyor. Üç ayda bir çıkan dergi. Biz e, beklenti yaratması için bazı şeyler düşündük. İşte bunun en başında temalı dergi olması. E, her sayıda konuk bir editörün olması. Hı hı. E, çünkü konuk editör e, her sayıyı baştan yapılandıracak. Onlara esnek bir şey bırakıyoruz. Kendi kurguluyor. E, temayı yorumluyor. E, bu da her sayıda yeni bir beklenti yaratıyor. Hı hı. E, i̇çerik yapısı olarak da mesela teknolojiyi, sanatı, tasarımı birbirinden ayırdık. Okuması daha akıcı olsun diye temaları, konuları çok şey dağıttık. Bütün bunların ve en tabii önemli adım biraz dijitale yaklaşması, interaktif bir dergi olması, derginin içine gömdüğümüz QR kodlarıyla işte anında bir videoya bağlanması, müziğe bağlanması, sığmayan fotoğrafların bir galeride toplanması gibi bir takım yeni özellikler ekledik. Bu da özellikle bu çağın, beklentilerini karşılıyor diye düşünüyorum. Ya nasıl oluyor? QR kod böyle okuyucunu bastığın zaman web sitesine mi bağlıyorsun? Betonart artı diye bir site? Bir Şimdi Betonart.com.tr'de evet. Betonart.com.tr'nin altındaki e, video galerisine ya da fotoğraf galerisine yönleniyor. bu Akıllı telefonlarla QR reader'larla e, bağlanabiliyor. Eğer böyle bir telefonu yoksa da zaten o kutunun içinde bir link var. Direkt o linke bakarak bağlanabilir. Yani şey kağıda düğmeye basıyormuşsun gibi. Evet. Hı -hı. Çok güzel. Yani aslında bu tabii şey yani çok çağdaş. Çağdaş değil güncel bir soru. Yani bu şey e, herhalde bu viral e, sosyal medya sitelerinde de bu e, içeriği paylaşmak, e, dağıtmak, yaymak açısından da çok yararlı bir şey. Bir de şey. şey olarak düşününce de yani genç olan insanların Hı -hı. E, uzun bir şey okumaya dair ilgisinin Hı -hı. hani ortadan Kalkıyor olması hı hı. da bir gerçek yani işte hı hı. mikro bloklar bloklar üstünden hani bu kadar fazla bilgi daha sıkıştırılıp evet. daha fazla imaja ve videoya e, atfedilmiş olarak paylaşılıyor ki e, evet. bir dergiyi alıp ona bir vakit ayırmak on, yani onunla o ilişkiyi yeniden kurmak diğer medyadan bu mecraya geçerek tekrar hı hı. zorlaşıyor yani bu açıdan da belki enteresan bir arayüz olabilir yani o açıdan. Peki kimdi bu konuk editörler? Yayınlanan ilk bir sayı dönüşüm koz'a, koza baş bir resimle evet. ilk sayı. İlk sayı değişim sayısıydı. O tabii bir geçiş sayısıydı. Editör yoktu. 30 kaçtı onun numarası 30. 32. 32 ile dönüşüm başladı. Evet. evet. 33'te de ilk konuk editörümüz Safer Bekiroğlu Londra'da yaşıyor, Zaha'de de çalışıyor. Ortaklarından. Ortak. Ortak değil de tasarımcılarından. Başında. başında. Tasarım evet. grubunun başındaydı. Evet. evet. Evet. Ee, o konuk editörümüz oldu ve hani birbirinden farklı pek çok disipline performans temasını yorumlattı. Ee, bizce çok zevkli bir çalışmaydı. Hala hani okuyacak ve dinleyecek ya da izleyecek şeyleri hala bulabiliyoruz. Yani aylardır bakıyoruz bitmedi. Hani üç ayda bir çıkan dergi tüketilemiyor. Aslında yani biraz belki ben burada girersem bu konuk editörlük konusu beni mesela çok heyecanlandırıyor aslına bakarsanız çok önemsiyorum. Çünkü her sayıda e, bambaşka yerlere açılma şansı veriyor. Yani değişim diyoruz bir şey diyoruz. Şimdi anlatım burada değiştirdiğimiz şeyler var tabi maddi olarak 32. ve 33. sayıda. Ama bu her sayıda bu da devam edecek. Çünkü yeni yeni insanlar sürekli bize katılmaya devam etsinler. Yayın kuruluna gelsinler. Bir sonraki sayının temasını yorumlasınlar. Ee, öneriler getirsinler, onların çok konuk kreditorlarının serbest olduğu alanlar var. Ee, başka başka insanları bunlara katsınlar. Hani sadece konu olarak kapsadığımız şey e, değil, ee, kişiler de e, çoğalsın, işte internette girsin. Yani her anlamda aslında böyle bir e, daha çok kapsamaya çalışan bir taraf var. Hani bu değişimlerken 32'de. şey soracağım Neslihan. Safet ne değişik bir şey önerdi mesela bu? En acayip ne yaptırdı? <gülüyor> <gülüyor> Cevabını bildiğim bir soru. <gülüyor> <gülüyor> ben söyleyeyim Pardon. mi? E, müzik yaptırdı birine. Mixletti. Konkret evet. mix. <gülüyor> <Jeg bees. gülüyor> Birazdan dinleyeceğiz. Yok. Evet. E, onu <gülüyor> dinleyebiliyor muyuz Beton Artistesinden? Evet. Peki o zaman onu dinleyelim. Madem böyle bir dinleyelim şey. <gülüyor> <gülüyor> tam da zamanı <gülüyor> gelmiş gibi. <gülüyor> Sen bu işi çabuk yaptın. Derne burada bir fazlatayım. Çünkü vaktimiz de aslında ona yani bir müzik arası vermeye müsait şu anda. İsterseniz onu dinleyelim Kon biraz. Kon konkret mix kimin e, işi? Hatırlıyor musunuz? Alexander. Alexander. Okey. Tamam. You can't let the streets beat you <laughs> Well, a picture can express a thousand words Should describe all the beauty of life you give. And if the world was yours to do over I know you'd paint a better place to live Where the colors would swirl and the boys and girls Can grow in peace and harmony And where murals stand on walls so grand As far as the eyes are able to see I, I never knew art till I saw your face And there'll never be one to take your place And every time you touch the spray paint can Michelangelo's soul controls your hands then serenades of blue and red and the beauty of the rainbow fills your head crescendo colors playing too tune man why oh why You'd have to die so soon ashes to ashes and dust to dust where the good die young is all thy must cause as life must live death must die and the tears shall fall from the living eye the tears shall yeah. fall for the state of mind the sure that he's fed, put a shirt on his back in the roof town of the neon light, you either play some ball, or stand in the hall, huh? you gotta make something out of nothing at all, I'm sitting in the classroom learning the rules, and it says you can't do graffiti in school, they can't be wrong in the hollowed hall, so my notebook turned to two. Evet merhabalar. 46 dakikada bu mix'i dinleyebilirdik. kız. Kısa kesiyoruz. ismi ilgilenenler web sitesinden dinlemeye devam edebilirler. E, Betonart dergiyi tartıştığımız kalabalık yayın kurulu ile ilk burada hep Neslihan, bana Burak Gözekeli buradayız. E, evet şeye devam edelim diyorum. Peki bu dergi de dönüşmeye başladı Zekiye. Bunun tasarımında nasıl değişiklikler oldu? Evet, e, şimdi tasarımdaki değişiklik de aslında yine e, birazcık bu dijital çağda e, gençleri daha fazla okumaya sevk etmek için e, tasarımı bir parça o yönde değiştirdik. E, görseller daha ağırlıklı, daha büyük görseller yer almaya başladı. Birazcık e, genel e, olarak da sadeleşti. Daha böyle makaleler, teknik bilgiler, yapım detayları ile ilgili bütün o teknik şeyleri en arkada teknik sayfalara topladık. Onlar ayrı renkte, ayrı dokuda, hani daha çok okumak isteyen ve ilgilenenler için. Onun dışındaki sayfalarda daha nefes alan, boşluğu olan. Ee, birazcık bu başlıklar e, ters yüz olabiliyor mesela sona akabiliyor işte yazı akarken başlığı sona alıyoruz ee, daha dikkat çeksin diye işte büyük başlıklar aralarda giriyor biraz yani o okuma alışkanlığını e, tekrar kazandırmak için e, bir sadeleşme söz konusu. Yani malzemesinde de o teknik sayfaların böyle dokunduğun zaman... Daha evet farklı. sayfalar daha inceleşti. Bir parça daha hani yani... rahat böyle elde tutulur. İşte kapağımız şey, şey genelde mimarlık dergilerinde alışık olunan şey içerideki bir projenin kapağı yansımasıdır. Biz tamamen tematik bir dergiye dönüştüğü için o temayı kapakta yansıtmak ve dergiyi bir şekilde arşivleneceğini düşündüğümüz için uzun vadede o tema ve e, o temayı anlatan nesneyle hatırlansın. Bir koleksiyona yani. dönüşüyor yani bir yandan da. Evet. O yani her ay, her üç ayda bir beklenen bakalım bu kapakta şimdi ne olacak e, Hı -hı. dedirten bir süreç. O yani. şey yani tabii biz arada konuşuyoruz da çünkü çünkü bu bir kayıt. Yani o sırada konuştuğumuz şeyler de tabii burada aslında hani koleksiyon mesela parçası olması falan. Hep böyle başka bir merak ve işte toparlamaya onun maddesel varlığına ait olan bir şey aslında konuştuğumuz şey. Bir yandan da tabii onun dışında şey i̇şte dijital olarak bu işte hyperlink'lerle falan sürekli oradan oraya bilgi arasında zıplatacak olan bir bağlantıda kurmaya başlıyor. Hoş zaten yani sadece dijital olan mimarlık dergileri falan da var ama onun yanında bunun madde olarak o zaman daha hala bir kıymeti var yani onun işte hani koleksiyon ee, belki yani toparlanıp bir yerde rafta durması. Evet yani o, o, o da amaçlarından falan bir şeyse hani onu dillendirmekte fayda var. Ben şimdi bu kendi kendime böyle toparlama yapıyormuşum gibi oluyor da şey açısından evet. önemli yani çok fazla yayın var mesela ve bu kararlar hani bilinçli mi alınıyor bilinçsiz mi alınıyor ya da alınan o karar neye referans veriyor bugün ya da gelecekte onu düşünmek açısından bana iyi geliyor. Çünkü dergi heyecanlandıran bir mecraya bir de. Yani işte fanzininden en işte kurumsal dergisine kadar falan hepsi. Evet. ya bir de bence heyecanlı olan şimdi biz şeyi de reddetmiyoruz. Yani o dijital işte web sitesinin açılmasıyla birlikte aslında bizi zenginleştiren bir taraf da oldu. Mesela işte dergide yer alan bir röportajı. E, giriyorsunuz web sitesinde o röportajın birebir bir, hani canlı olarak izleyebiliyorsunuz. Hı hı. O evin içinde dolaşı dolaşıyorsunuz bir kamerayla izliyorsunuz. Yani aslında e, o yanıyla da besleniyor. Yani hiçbir bekle. yani röportajına. Evet. evet. Yani dolayısıyla şey hani elinizde tutup dergi okumanın keyfi ayrı ee, bir de işte beton artının altında biz topluyoruz işte hı hı. yayınlayamadığımız çünkü çok fazla fotoğraf oluyor. Hı hı. E, ...onların hepsine e, bir de web sitesinden girip bakmak ve daha çok şey bilgiye ulaşmanız mümkün oluyor. Konu gereği de biraz aslında bu zaten mimarlık gibi bir şey anlatmaya çalışıyorsun ve bunu basılı bir dergiyle ısrarla yapmaya çalışıyorsun. Burada hani gerçekten e, o bir, bir şeyi aradığımızda videoları var, röportajlar var... E, Burada bahsedilen projelerin içine girip dolaşmak vesaire gibi şeylerden geri kalmak onları eksik bırakmak doğru olmaz. O yüzden web sitesini de ee, tekrardan e, yeniledik aslına bakarsanız. Yani bir anlamda bu dergi bir portal gibi doğum çalışmaya Evet. Yani o kapıdan geçiyorsun ve dünya, evet. dünya arkasındaki bütün o videolara, ses kayıtlarına, müziklere işte neyse onlara gidiliyor. Mesela ilk değişimin ilk sayısında bir binayı anlatırken onun şantiye uygulamasının detaylarını video olarak koyduk. Hı. Çünkü çok ilginç bir binaydı. Prefabrik bir sistemle yapılıyor. Bütün taşıyıcı sistem aslında cephe yani çok zor bir uygulanmış bina. Onun videosu var. Uygulama detaylarını izleyebiliyorsun. Yani derginin gerçeklik katmanı yine ikinci bir gerçeklik katmanı daha kazanmış oluyor aslında bu interaktif web sayfası aracılığıyla değil. Bir ikinci bir alan açıyor. İkinci bir alan açıyor. Yani çoğalıyor, çoğalıyor. Çoğalıyor. Aynen öyle. Augmented bir dergi aslında Hı. galiba bu evet, eser mi? Mesela şu anda pek çok dergi. E, büyük bir telaşla hemen iPad uygulaması işte dijital şey diye aynısını e, dijitale aktarıyor. Bence bizim seçtiğimiz yol bana daha e, tutarlı geliyor. Yani gerçekten biz değişime çok açız ve zaten iPad uygulaması çok kolay bir şey. PDF'ini koyduğunuz zaman aynı şeyi elde edeceksiniz. Bence bizim seçtiğimiz yol çok daha önü açık gibi gözüküyor. Yani şeyde tabii daha deneysel olan durumlar da var yani. Yani sadece yani dijital ortamda bakılmak için sizin bu bahsettiğiniz tüm işitsel görsel linklerini bizzat mesela bir sayfa resmi olarak değil de bir sayfa videosu var mesela. Yani hı -hı. sen onu bir dergi gibi hala simüle etse bile hı -hı. sayfasını çevirmesini, hı -hı. o sayfa doğru resmin üstüne tıkladığın zaman o video olarak oynayabiliyor ya da işte röportajı izleyebiliyorsun falan öyle hı -hı. şeyler hı -hı. de hı -hı. oluyor. Yani, hı -hı. bu yani maddesel ben hala şeyi daha kıymetli yani onun üstüne vurgu yapmak daha iyi geliyor bana. Yani işte bunun kağıdının be belli bir bölüme göre farklılaşıyor olması, maddesel hı hı. varlığını hala hı hı. sıkı sıkıya tutunuyor olması. Yani şey dedirtiyor acaba hani bütün bu iş biraz daha e, enteresan bir sivri noktaya gittiği zaman bıçak sırtına hala bu maddesel varlığını ilginç kalabilmek Sus. için nasıl dönüşecek? falan dedirtiyor yani. Çünkü öbür tarafta olan şeyi hayal edebiliyorum yani. Yani <gülüyor> olabilecek <gülüyor> olan şeyi ama işte yani bu derginin kalıyor olması bana bayağı ilginç geliyor. Peki bir başka soru yok mu? Ben, soru <gülüyor> bu, bu kalma tercihiyle ilgili olarak aslında şunu da söyleyebiliriz yani bu bir nostaljik takıntı <gülüyor> da değil. <gülüyor> tabii tabii değil. Yani başka olanaklarla aslında kendini tabii. çoğaltmaya ya da tabii. ...başka türden ilişkiler... ...bir tür olaya döndürme kendini... ...aslında... Kendi, ...hala kendi imkanlarını e, kazıyabilir yani... ...çünkü bütün Aynen bu basın mecra... ...bir yandan yayın kurulu da aslında bu... ...yani bunları tartıştık... Hı hı. ...nasıl bir Onu şey... ...onu soracaktım yani... ...bu hı. tüm bu derginin içeriği nasıl... ...bu yayın kurulu genişletildi dedik... ...Burak da onların... Hı hı. ...yani... Yayını, üç, ...genişletilmiş kurulun içinde... Na ...nasıl çalışılıyor... ...nasıl içerik... Oluyor? ...aslında oldukça kalabalık bir sayımız var... ...yani burada olan, olan sayıdan... ...daha da kalabalık bir sayıyız... Ee, uzun mesai diyebileceğim saatlerce bir toplantı herkes Yemeklerde konuşuyor musunuz dediler. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yemek yemekten olduğu top <gülüyor> toplantılar uzun olunca tabii yani yani. süre yani. olarak uzayınca yani e, süreler uzuyor. O yüzden tam tersi değil. <gülüyor> Karşı Ka Kaçınılmaz olarak <gülüyor> <Evet>. bir şeyler <gülüyor> yemek gerekir iş işte ihtiyacımız var. Dedi. 8 saat üzerinden. Ya bu arada şunu da söyleyelim hani böyle çok keyifli bir ekip de bir yandan hani onu ben biraz onu <gülüyor> bir açıdan devam etsin. Bir açıdan tabii şöyle bir şey var. Yani öyle ya da böyle bir ilişkide olan arkadaş hı hı. diyebileceğimiz herkes bir şekilde birbirini tanıyor. Ve bu genkırlarcılığıyla da daha da bu tanışıklık artmaya başladı. Bunlarda genel olarak böyle bir beyin fırtınası içerisinde aslında hani nasıl yapalım, ne edelim diye tartışmaya başladık. Hatta bu değişim konusunda tematik dergi, işte birini tırnak içerisinde ihale etmek dergi ve ondan sonra çıkacak sonucu hiçbir şekilde karışmamak gibi hı hı. Bir, bir konuyu kabul ettik en başından. Bütün risklerini gözeterek. Dolayısıyla bu bir açıdan da heyecan verici. Hani bu bazı sayılarda bu heyecan yük tavan yapabilir, bazılarında da çok tatmin de etmeyebilir ama bunu açığız yani en başından Hı -hı. bunu böyle koyduk. Hı -hı. Kimse buna itiraz etmedi, bu şekilde devam edeceğiz. Yani o kodik, konuk editör kendi çevresi ve dünyasıyla bu dergiye Evet, kendi net, aslında bir network oluşturduk diyelim biz kendi çevremizde Kabaca bir network tanımı yapar gibiyiz. O konuk editör kendi network'ünden bu network'ü daha görünür hale getiriyor. Onun içerisinden neler topluyorsa, o network'e dahil edebiliyorsa bunu da bir şekilde dergiye yansıtıyoruz. Çok güzel. Bir sonraki sayıda kim konuk? Pelin Derviş. Pelin Derviş oldu. Bekliyoruz. Hmm, hmm. <gülüyor> Acaba derginin kendisini de değiştirecek mi? <gülüyor> <gülüyor> Kalabalık Şimdi. bir konuk editör listemiz var aslında. Bu süreç içerisinde de bu yenik kişilerle görüşmeler devam ediyor. Hı hı. Onların teklifleri. Tabii bazı konu başlıkları var. Yani kısıt, kısıtsız bir dergi değil ama esnek kısıtlar diyelim buna daha hı hı. çok. Çerçeveler. Evet. Yorumlanabilir. Ve şey yorumlanabilir günce, günceli de edelim. yakalamaya çalışıyorsunuz gibi. Tabii. Şimdi hani e, elimde beton arttın. Şey kaç? 33 mü? 33. Şimdi. 33 var. Bu ikinci değişik e, evet. e, sayı ve hani olimpiyatlar devam ediyor ve hani akvartik evet. merkez Zahattin evet. evet. elimde. Bütün detaylarıyla bakabiliyorum. Bu e, tasarım BNL ile ilgili böyle paralel şeyler düşünüyor musunuz? Ekim... Düşünüyoruz. gibi Yani Ekim'deki sayının direkt tasarım BNL olmasa da hani BNL üzerine bir düşünce üreten bir sayı olmasını planlıyoruz. Yani onlarla birlikte o e, temalar, kısıtlar evet. galiba, çerçeveler, çerçeveler değil. Değil. Evet. düşünülüyor. Bir yani... de sanırım şeyden hiç bahsetmedik. hep e, Mimarlık dergisi diye bahsediyoruz ama yani. e, biz bu değişimle birlikte farklı disiplinleri de bunun evet. içine sokmaya e, çalıştık. E, beton çünkü çok e, uygulaması çok e, farklı alanlarda kullanılan bir malzeme. E, tasarım, e, sanat, işte e, müzik bir sürü disiplini aslında dans <gülüyor> moda evet moda e, e, hepsi ne grafiti, var. grafiti vardı evet. bu 33. sayıda yani e, birazcık şey e, mimarlık dışında da aslında herkesin ilgisini çekebilecek e, konular olduğunu peyzajcik lazım galiba, değil mi dard onlar hepsi beton bir tür hani ilişkinin bir ucundaki nesne, e, alan diyelim yani bir sürü insan fotoğrafçı betonla nasıl ilişki kuruyor, işte grafici nasıl betonda işiyor, mimar nasıl ilişki kuruyor gibisinden. Yani böyle bir sektör dergisi gibi algılanıyor. Bu algıyı kırmak için aslında, hani bunu realize etmek için evet. bu şekilde evet. genişletmeyi ben uygun Ben mesela buldum. şeyi okumayı çok isterdim yani. yani teknolojik bütün bu malzemenin araştırması ile ilgili. Nelerin yapılıp edildiğini yani sadece mesela kimyasallar katılarak daha çabuk donan ya da daha geç donan ya da işte kendinden akışkan daha akışkan hale gelmesinin dışında yani işte bu yeşil bina söyleminin arkasındaki kendinden tamamıyla beton tarifleri diye bir sayfa Unut gösteriyor sanayici <gülüyor> evet. köknar bana. Evet bakacağım. Yani, bir, kek tarifi, kek tarifi gibi arkada gibi beton, tarifleri beton tarifleri var mesela. Tarifleri yerim, i̇kisi de kalıba dökülmüyor mu? İki kalıp da yağlanmıyor mu? <gülüyor> diye evet, <hayır. gülüyor> <gülüyor> Sen bir şey söyleyecektin galiba ben biraz çözüm kesen. Yok yok hayır, hayır. dediğin şey oldu. mesela o teknoloji bölümünde e, bu tür şeylere yer vermeye çalışıyoruz. Beton tarifleri diye bir bölüm yaptık o enteresan oldu. Onun dışında da ele aldığımız projelerin e, uygulamasına yönelik şeyler yapıyor, orada gösteriyoruz. Mesela Londra Sporları Merkezi dedik, e, orada geri dönüşlü e, beton kullanımı var, bu çok enteresan geldi bize ve onu e, teknoloji bölümünde çok ayrıntılı ele almaya çalıştık. Hı -hı. Önümüzdeki sayıda da e, bu tür şeylere Hı -hı. hatta e, proje olarak yer vermediğimiz e, ama bu tür enteresan uygulamaları, e, şey, sürdürülebilir uygulamaları yönelik şeylere yer vermeye çalışıyoruz teknoloji bölümünde. Pırı sayısı da artıyor böylece bir taraftan başka yönüyle bakarak. Valla kendini yok sayan bir beton sayısı bile ben merakla bekliyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> şey, son sözü söyleyeyim. Senin konuk editori olarak alalım o zaman. beton. yok beton. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok Biz çok teşekkür ederiz. Anlattığınız evet. için merakla bekliyoruz yeni sayıları. Evet bekliyoruz. Pelin sayıyı. E, yine bloğumuzda paylaşacağız bütün e, bağlantıları linkleri e, açık mimarlık nokta adresinden takipte kalınız. Görüşmek üzere.